Merhabalar, Kadraj'da yeniden birlikteyiz. Ben Şen'e Yağdemir. Ee, bu hafta her zamanı olduğu gibi yine sinema dünyasındaki son gelişmeleri ve e, haftanın filmlerine göz atacağız. Bildiğiniz, bildiğiniz gibi e, Pazartesi akşamında Türkiye e, Sinema Yazarları Derneği e, ödülleri sahiplerini buldu. E, en iyi filmin, Alper'in yönetmenliğini yaptığı Tepenin Arda oldu. Film aynı zamanda yardımcı, erkek oyuncu ve senaryo dallarında da ödül olarak geceden üç ödülle ayrıldı. Geceden en fazla ödül alan timsi Zeki Demir Kovuz'un yönetliği yeraltı. Yeraltı en, arke, en yönetmen, en oyuncu, yardımcı kadın oyuncu, kurgu ve görüntü yönetimi dallarında da ödüller aldı. Genel kanı Ödüllerin hakkaniyette olduğu bir şeklinde söylenebilir ödül türünden sonra hem de hem sinema sektörünün içerisinden hem de sinema yazarları arasında e, tanık olduğum konuşmaların büyük bir kısmı e, ödüllerin e, adalette olduğu şeklindeydi. <gülüyor> Bakalım bu yıl hangi yerli yapımları izleyeceğiz, gelecek yıl bunları ben hangilerine ödüllendireceğiz? Önümüzdeki süreçte bunlar tabii ki daha ben <gülüyor> delilginleşecek. Ee, bir başka e, bilgi daha e, bugün KÖYÖRTİK e, AYİ e, bulabilirsiniz. E, Hollywood yapılan bir araştırma çok ilginç bir veriyi ortaya koydu. 2012 yılında dünya genelinde gösterim fırsatı bulan 250 önemli Hollywood yapımı e, üzerinden bir araştırma yapılmış ve e, bu önemli yapıların sadece %9'un kadın yönetmenler tarafından yönetildiği gibi bir sonuca varılmış ki bunların içerisindeki en popüler olanı da Oscar için adı geçen Kevin McGraw ee, araştırmaya göre kadınların e, kadın yönetmenler daha çok e, belgesel, dram ve animasyon tarzında çalıştıklarını ortaya koyuyor. Ee, ayrıca kadınların yönettiği filmlerde erkek yönetmenler onlara daha fazla kadın çalıştıklarına dair veriler elde edilmiş ee, bu araştırmaya göre. Ee, Örneğin yine araştırmaya göre geçen yıl Altın Palmiye'ye adayı olan 22 filmin hiçbirinin kadın yönetmene ait olmaması e, dikkat çekiyor. Cannes Festivali bu konuda eleştiriliyor almıştı zaten. E, bu yıl Oscar adaylıklarında iyi e, yönetmen kategorisinde kadına aday bulunduğumuzu e, ilginçti taraftan. E, bunun üzerine biz de Türkiye'deki filmlere bir bakalım dedik. E, Türkiye'de de geçen yıl 2012 60 60'ı elde girdi. Bunlardan sadece 5 tanesi Kadın yönetmenler koltuğunda e, oturuyordu. Bunlar e, İşim Sezgin'in yönetmenliğinin yaptığı e, Çanakkale 1915 filmi, e, Rezantan yönettiği pazarları hiç sevmem, e, İçim Ustolu'nun Arafı, Pelin Esmer'in gözetleme kulesi, Çiğdem ve geriye kalan filmleriydi. E, hani, Tabii e, vizyon açısından değil ama hani, e, bakıldığında en azından bu filmlerin Araf'ın Geriye kalanın, yönetmeni kalan filmin Türkiye'deki önemli festivallerde yarıştığını, ödüller aldığını görüyoruz. Diğer taraftan bu iç filmin e, yönetmen, senaryo ve oyuncu dallarında, Sinema Yazarları Derneği'nin ödül törününde de e, aday olduğunu, e, <gülüyor> Araf'ın e, iki ödül kazandığını hatırlatalım. Yani Türkiye'deki e, kadın yönetmenlerin film sayısı az olsa da, en azından bu filmlerin kendilerini gündeme taşıma olanakları şimdilik iyiymiş gibi görünüyor. Bir de 2012'nin Altın Koza ve Altın Portakalı'nda birçok kadın yönetmenin filmi vardı. Bunlar yarışta görüldü ama bir kısmı rezyon şansı bulamadı. Umuyorum benim müzikli dönemde bu filmler rezyona girme şansı yakalayacaklar. Dolayısıyla ben 2013 yılında... Daha fazla kadın yönetmen tarafından çekilmiş filmlerin festivallerde e, yer alacağını, vizyon şansı bulacağını düşünüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki yıl bu sayının e, yukarılara doğru e, çıkmasını umuyorum. En azından e, siyaset dörtlüsünün deyinib, meseleli ödül alan Mizgin Aslan'ın "Ben uçtun, sen kaldın" ...filmi e, Adana'da yıl masmey ödülünü alan. E, Şimdiki zaman filmi e, bu yıl görmeyi umduğunuz kadın yönetmenlerin e, yönettiği filmler olacak. E, bunları yenilerini de ekleyeceğini düşünüyorum ben açıkçası. E, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra bu haftanın filmlerine bir göz atarız. <gülüyor> Kakların biliyor mu kendince? Musan denise karşı çek sabah dumanını sarayların sah. Senin gibi biri Anla tanrıyı, susuşların dil bats, kendini. Gemiler ki bütünüyor. Gemiler gibi hayat, Bu gemiler gibi sevda var. gidiyor, geçip gidiyor. Kaç seninle yine birlikteyiz. Ben Şenay Aydemir. Ee, programın bu bölümünde haftanın filmlerine bir kısaca göz atacağız. Ee, haftanın en iyi ve en önemli filmin yalnızca tek salonda gösterime giriyor olması tabii ki bir talihsizlik. Ee, açıkçası Pablo e, ilk defa film ekiminde görme fırsatı bulduğumuz filmin o Yalnızca Beyoğlu sinemasında gösterime girecek. Ee, ama eğer yakın bir yerde oturmuyorsunuz e, katlandığınız ahmete değecektir <gülüyor> diye düşünüyorum. Hablarla İngiliz sinemasının bize e, sunduğu genç yönetmenlerden bir tanesi, e, biz şili ülkesi olarak uzak Şili'nin kına şüphedetörlüğü döneminde yaşadıklarını anlatan bir ülkesi olarak e, tasarladığı e, serinin son filmini o daha önce Tony Mariano ve Postmaarten ve ee, diktatörlüğün başlangıç dönemine ve e, en azgın zamanlarına bakmıştı. Şimdi ise finaline bakıyor. Ee, hikaye, hikaye 1988'de geçiyor. Biraz uluslararası baskıların ve içeriden gelen baskılar karşısında boyun eren Pinochet'in e, kendi başkanlığını 8 yıl daha uzatma için referanduma e, e, defandum kararı aldığı süreci anlatıyor. Bu e, bu süreçte 16 partiden oluşan muhalefet, e, genç bir ismi reklam dünyasının e, parlayan yıldızlarından bir tanesi. E, ne, kampanyanın başına getiriyorlar. Aslında bütün amaçları e, seçlerini duyurmak ve biraz propaganda yapmak gibi bir e, amaçları var. Ama e, bir süre sonra bu kampanya öylesine e, yetişiyor ve büyüyor ki, Kanishı'nın e, kurtulabilme fırsatının, ortaya çıkacağına dair e, olanaklar oluyor. Hal böyle olunca da e, bizim kahramanımızın yürüttüğü propaganda ile birlikte ithala dönemi bitiyor ve e, şimdi de görece demokrasi başlıyor. E, film bütün bu şeyi bilinen bir sonuç olmasına rağmen müthiş bir gerilim üzerinden kuruyor. Yani sonucu bilmenize rağmen o gerilimi sunmayı başarıyor. Palo'ların sinema e, gücü biraz buradan geliyor. E, öte taraftan film e, çok Usta bir şekilde e, Pinochet'in aslında niyadını doldurmuş bir diktatör olduğunu bize e, göstererek e, bu şeyin, mağlubiyetin aslında onun zaferi olduğunu da hissettiriyor. Öyle ki Pinochet diktatörlüğü döneminde şimdi de yaşanan liberal dönüşümün e, son noktaya ulaştığı ve aslında solcuların yani Pinochet diktatörlüğüne karşı olanların da ancak bir reklam kampanyası bir yıldız reklamcıyla e, o döneme son verdiğini göstermesi çok ilginç bir e, paradoks oluşturuyor. Dolayısıyla aslında e, Pinochet'in görevini tamamladığını, ülkedeki liberal dönüşümü gerçekleştirdiğini ve misyonunu tamamladığını da gösteriyor film. Bu bakımdan hani bir, bir yenilmiş olsa da, ee, ...elde edilen sonuçların açısından on, e, onun için bir zafer olduğu da film bunu çok iyi bir şekilde ortaya koyduğu için e, önemli. Haftanın çıkan yapımı, e, Guy Gersley'e Berne'nin oyunculuğuyla da e, film e, daha da güçleniyor. Haftanın soft aksiyonu ise e, Taylor Hackford'un yönetmenliğini yaptı, Parker. Ee, bildiğiniz gibi Taylor Hackford, e, Subay ve Gentleman Şeftan, Avukatı, Yaşam Kanıtı, gibi kalbur filmlerim zaten bir yönetmen. Ee, benim hatırladığım kadarıyla belki e, vardır ama şu an hatırlayabildiğim kadarıyla ilk defa bu kadar aksiyon dozu yüksek bir <gülüyor> iki anitesine gidiyor. Tabii elinizde Jason Statham gibi bir oyuncu olunca e, saf aksiyonu bir filmde görmemek imkansız. Dolayısıyla filmde. Ee, profesyonel bir hırsız olan Parker'ın <gülüyor> hikayesini anlatıyor. Ee, Donald, John Donald e, Westlake'in yazdığı romandan uyarlanan Parker e, profesyonel bir e, hırsız ama bir iş sırasında ihanete uğrayınca e, ihanetin karşılığını almak için kendisine ihanet edenlerden <gülüyor> intikam alma karar alıyor. E, Fluriday'e gidiyor ve burada Jennifer Lopez'in canlandırdığı e, Leslie karakteriyle tanışıyor e, ve içilinin dahil olduğu bir aksiyon <gülüyor> serüveni başlıyor. E, film açıkçası yani saf aksiyon severleri mutlu edebilir ama benim gibi bu tür aksiyonlarda bile biraz karakter derinliği arayan insanlar açısından çok tatmin edici olduğunu söyleyemem. E, yine de dediğim gibi e, Jason Stenem gibi bir akşam üstadını ve Jennifer Lopez gibi güzel bir kadını perdede görmek istiyorsanız haftanın eğlenceli seçeneklerinden bir tanesi Parker'dır. Ee, Tabi okulların kapanmasıyla birlikte animasyonlar da e, bir ardına üzerine girmeye başladı. Bu haftanın iki animasyonu Kahraman, Maymun ve Zarafa. Ee, bu filmleri görme fırsatımız olmadı. Ee, yine aynı şekilde yani GDO Kara Kedi filmleri. Bir Şafak Sezer komedisi. Dolayısıyla bunun için hani Şafak Sezer komedisinden hoşlananlar için yine büyük ihtimalle beklentiyi karşılayacaktır. Şafak Sezer'in daha önceki komedilerini, televizyondaki karakterleri beğenenler için bir seçenek. Dediğim gibi Kahraman Maymun'un bugün sona şu saatini çıkan küçük seyirciler için ...birer seçenek olacaktır. Kadarcıdan bu bu kadar. Önümüzdeki hafta hem sinemadaki gelişmeleri... ...hem de vizyon filmlerini değerlendireceğiz tekrar.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 Gözlerin anlatıyor mutlu aşk yok. sa ben sana neler adamıştım içli şarkılar kırık çizgiler yüreğimden süzülüp gelen bırak.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 Kelimeler kanatır yarayı Gözlerin anlatıyor Mutlu aşk yoktur yoktu Sus söyleme her şey ortadardı Cadraj. <Gülüyor> Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir.